Hem mesela 6 Fetih Suresi'nin 26. ayeti kerimesinde ve elzemhum kelimete takva ve kanu ve ehlaha ve kana Allahu bi kulli Asla zeval bulmayan takva kelimesini onların kalplerinde sabitleştirdi. Zaten onlar buna pek layık ve ehil kimselerdi. Allah her şeyi bilendir buyurulmaktadır.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 Lehum magfiretu ve ecrun azim. Allah'ın elçisinin huzurunda seslerini kısanlar şüphesiz Allah'ın kalplerini takva ile sabitleştirdiği kimselerdir. Onlara mağfiret ve büyük bir mükafat vardır buyurulmaktadır. Ve bin netice vasıf olarak da takva azığını toplayan, takva elbisesini giyen kimselere muttequn, muttaqin eşit takva sahipleri denilmektedir. Kur'an-ı Hakîm'de kelimesi 6 yerde zikredilmekte, kendilerine mahsus olarak muttakîna verilecek mükafat da 43 yerde vaad edilmektedir. Mesela 1. Zümer Suresi'nin "Velledîce ebissidkı ve saddaka bih ulâike humul Önceki nebileri, rasulleri ve kitapları tasdik ettiği hâlde sadakatle gelip tabiileriyle birlikte o yüce zat onlar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 Tasdik ve sadakatla övüldüler ve Allah Teala'nın sevgili kulları oldular takva sayesinden.